Çocuk deyip geçmeyin, her salı ve çarşamba Türkiye Saatiyle 11'de, radyonuz Burç Efendi. Efendim merhabalar, Çocuk deyip geçmeyinden sesimizin ulaştığı her yere sevgi ve selamlarımızla yeni bir programımıza daha başlıyoruz. Efendim bugün yine çocuklarımızı konuşacağız, onların ruh dünyasını, duygu dünyasını konuşacağız, çocuk yetiştirmenin ince sanatlarını konuşacağız, çocukluk sırrını konuşacağız, anne babalarla birlikte dertleşeceğiz bir bakıma. Efendim dünkü programımızda çocuklara kural koyma konusunda, özellikle erken çocukluk döneminde, 0-4 yaş arasında çocuklara nasıl davranılarak kurallar konulacağı konusundan bir kere daha bahsetmiştik. Daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik bu kural koyma konusunu. Dünkü programımızda birazcık daha açtık bunu. Nasıl davranmamız lazım, sesimizin tonu, efendim bakışlarımız, duruşumuz ve çocukla etkileşimimiz nasıl olması gerektiğini dünkü programımızda kısaca izah etmeye çalıştık. Ve bu konudaki sorular ve karşılaştığınız problemleri lütfen bize e-mail vasıtasıyla veya telefonlarınızla, cep telefonlarınızla, SMS'ler vasıtasıyla gönderin demiştik. O konuya çocuklara kurallar koyma konusuna gelen e-maillerden başlayarak sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağım bugünkü programda. Efendim bir annenin şöyle bir mesajı var. Kural koyma konusunda daha önce de bu programı işlediğimiz için yani çocuklara hatırlarsanız cız öcü yakar hav hav gelir seni yer gibi tuhaf ve garip komik duruma düşmektense çocukların karşısında bir kelime çocuklara öğreteceğiz o kelime ile çocuklara yaklaşacağız demiştik. Ve o kelimenin de ismini vermiştik. Yapma kelimesini kullanalım çocuklara demiştik. Bazı anne babalar hayır kelimesini kullanıyorlar. Çocuklar bir yere elini uzattığında hayır kelimesini kullanıyorlar. Hayır kelimesiyle yapma arasında fark var. Çocuklar hayırdan çok hoşlanmıyorlar. Ve ileriki dönemlerde çocukların bazı davranışları daha öğrenme zamanı geldiğinde... Hayır kelimesini kullanacakları yer farklı bir saha olduğu için burada biz çocuklara yanlış giden bir şeyi göstermek için veya kendileri için tehlike olabilecek bir şeyin önüne geçmek için hayır değil, Just değil, öcü değil yapma kelimesini tavsiye etmiştik. Evet bir anne şu mesajı göndermiş. Merhaba Adem Bey programınızı birkaç aydır takip ediyorum. 13 aylık oğlum var. Programlarınızı dinledikten sonra ona kuralları öğretme konusunda hiç zorluk çekmedim. Sizin söylediğiniz gibi panik yapmadan, sesimi yükseltmeden yapma diyordum. Ve oğlum da gerçekten bir iki gülüşmeden sonra yapmaması gerektiğini anlayıp hemen elindeki zararlı şeyi bırakıyordu. Fakat birkaç haftadır oğlum beni hiç duymuyor. Yapma dediğim anda ilk başta yüzüme bakıp, Yapmıyormuş gibi yapıyor ve tekrar devam ediyor. Ben bu kelimeyi çok fazla da kullanmadım ki alışkanlık olmasın. Belki günde bir veya iki defa uyarıyordum. Oğlumun kuralları bu kadar çabuk öğrenmesini çok sevinmiştim. Ama şimdi de acaba hep böyle mi olacak diye endişeleniyorum. Teşekkür ederim demiş dinleyicimiz. Evet çok güzel. Şimdi çocuklara... Kurallar koyma konusunda tehlikeli bir şeye çocuk yöneldiğinde sadece bunu kullanacağımızı söylemiştik. Yoksa geri kalan kısımda çocuk günlük yaşantının içerisinde özgürce davranması lazım geldiğinin altını çizmiştik. Ve dinleyicimiz de ondan kaynaklanarak sadece tehlikeli olan şeylere yapma diye yaklaşmış ve çocukla ilk oğluyla ilk teması kurmuş. Ve bu kelimeyi çocuk öğrendiği sırada elindeki tehlikeli cismi bırakıyormuş. Şimdi ise çocuk anneyle olan bir iktidar mücadelesine girmiş mesajdan anladığım kadarıyla. Yani çocuk o ilk zamanki kelimeyi öğrenmiş olmanın hazdını anneyle iletişim kurmuş olmanın hazzından kaynaklanan elindeki cismi bırakıyor olmanın ötesinde ikinci bir adıma yaklaşmış. O adım da anneyle iktidar mücadelesinin içerisine girmeye başlamış. Yani Anne çocuğuna yapma diye sesleniyor. Çocuk yapma kelimesinin manasını artık biliyor ama içinde anneye karşı bir direnç oluşturmaya çalışıyor. Anne ise ve anneye de bakmıyor mesajdaki soruya göre, anneye de bakmıyor duymamazlıktan geliyor. Tüm bunlar... Kaç aylık 13 aylık da olmuş olsa çocuğun anneye karşı giriştiği bir iktidar mücadelesi olarak algılanır. Dolayısıyla anne duymuyormuş gibi yapan çocuğuna kendi yüzüne bakmayan çocuğuna kararlı tutumundan asla vazgeçmeden yapma kelimesini kullanması lazım. Ve eğer çocuk kendi istediğinde daha direnç gösterir örneğin elindeki bıçağı. Alır ve hala bırakmama konusunda anneyi duymama konusunda direnç gösterir ise anne bu yapma kelimesini en fazla aralıklarla üç defa tekrar ettikten sonra hala çocuk iktidarını elinde bırakmıyor ve bıçağı elinde bırakmıyor ise o takdirde anne kararlı bir şekilde yürüyüp çocuğun elindeki bıçağı alması gerekir. Çocuk burada şunu öğrenecek ikinci aşamada eğer annemin yapma kelimelerine karşılık olarak ben hala direnç gösteriyor isem o takdirde annem kendi gücüyle gelir o yapmamam gerekli olduğu şeyi geriye çevirebilir. Dolayısıyla bu anneye tavsiyemiz evet yapma dediği şeyi çocuk yapmıyor idi. Şimdi ise bir iktidar mücadelesine girişti. İktidar mücadelesinde çocuğa teslim olmamak lazım. Çocuk yapma kelimesini eğer anlamını ve gücünü düşürmeye çalışıyor ise anne burada mutlaka yine müdahaleci olması lazım. Kararlı tutumundan vazgeçmemesi lazım. Şimdi tüm bunları söylerken her programda şunu da tekrar etmek istiyorum ki bu öğrettiğimiz şey Çocuk ruh sağlığına zarar vermemesi açısından her zaman kullanılmaması lazım. Sadece hayati durumlarda yahut da çocuğun kendisine zarar vereceği durumlarda anne kullanması lazım. Yoksa örneğin çocuk elini çekmeceye attı yapma. Efendim çocuk eline kitapları aldı yapma. Efendim çocuk televizyonun gitti düğmesine dokunuyor yapma. E, yalama edersiniz o zaman yani ne kıymeti kalır bu kelimenin ne de çocuğunuza kural koymuş olursunuz sadece çocuğunuzu sersemleştirirsiniz yani yapma etme tutma hayır çocuk eline bıçak aldıysa çocuk elini prize uzatıyorsa çocuk efendim tehlikeli bir şeyle meşgulse bunu kullanacağız bu aklımızdan çıkmaması lazım çünkü kelimenin değerini düşürmememiz lazım. İki, eğer çocuk duygusal yoksunluk yaşıyor ve ondan dolayı bir takım anormal davranışlar sergiliyor ise o takdirde şu anda söylediğim şey geçersizdir. Eğer çocuğun duygusal yoksunluktan kaynaklanan bir takım davranış bozuklukları var ise o takdirde annenin yapacağı şey çocuğuna soğuk ve metalik bir şekilde yapma diye seslenmek değil çocuğuna sıcak ve kucaklayıcı bir şekilde yaklaşması lazım. Örneğin çocuk evet prize doğru elini uzatıyor olabilir. Ancak bu el uzatma belki de annenin ilgisini çekmek içindir. Annenin sevgisini çekmek içindir. Anneye olan ihtiyaçtan kaynaklanıyor olabilir. O takdirde burada annenin yapacağı şey çocuk prize elini uzattığı sırada değil. Bakın bu çok önemli. Çocuk elini prize uzattığı sırada değil. Ancak prizden dikkatini çektiği bir sırada çocuğuna yaklaşıp ilgi ve sevgi vermesi lazım. Eğer çocuk duygusal yoksulluk ve ilgiden kaynaklanan bir boşlukla anormal davranışlar sevgiliyor ve annesinin sevgi ve ilgisini çekiyor, çekmeye çalışıyor ise o takdirde anne çocuğuna karşılığını mutlaka vermesi lazım. Ancak anormal davranışı sergilediği sırada değil. Neden o sırada değil? Çünkü eğer çocuk priz ile Annesinin sevgisini özdeşleştirir ise yani ben elimi prize uzattığım sırada annem bana sevgi duyuyor ilgi duyuyor diye bir yanılsamaya kapılır ise çocuk o takdirde içinde hep ilgi ve sevgi ihtiyacı olduğunda prize doğru gidecektir. Dolayısıyla çocuk prize doğru gittiğinde değil ancak çocuk prizden ayrıldıktan sonra anne eyvah demek ki şu anda ilgiye ve sevgiye ihtiyacı var. O takdirde hemen onu doldurmam lazım diye çocuğuna yaklaşması lazım. Evet, kural koyma konusuna devam ediyoruz. Bir dinleyicimizin de şöyle bir mesajı var. İyi yayınlar Adem Bey. Benim 7 yaşında bir oğlum ve 2 yaşını geçen bir kızım var. Oğlumun erken çocukluk döneminde kurallarıma uyması için çok yanlış yöntemler denedim. Şimdi bunların ne kadar büyük yaralar açtığının farkına vardım. ...ve düzeltmeye çalışıyorum. Ama bu arada... ...daha doğru davranmaya çalıştığım... ...kızım için... ...abisi olumsuz bir etki haline geldi. Yani... ...sakince oturduğum yerden... ...yapma demem... ...çok da işe yaramıyor. Çünkü... ...kızım abisinden gördüğü davranış şekillerini bana yansıtıyor. Abisine yapma dediğimde... ...bana ne tepki veriyor ise... ...kızım da bazen aynı o tepkiyi veriyor. Bununla beraber... ...oğlum okulda iken. Ya da evde yokken kızım çok daha sakin ve gerçekten yapma dediğimde bunu algılayan bir çocuk oluyor. Acaba bir yerde bir yanlış mı yapıyorum yoksa birinde yaptığım hatanın acısı diğerinde mi çıkıyor demiş dinleyicimiz. Şimdi son cümleden yola çıkarak çocuk yetiştirirken yaptığımız yanlışlar ileride bize faiziyle birlikte, katlanmış bir borcuyla birlikte geriye ödettirilecek vaziyete geliyor. İşte o yüzden diyoruz ki yani çocuklar doğmadan belki de anne babaların mutlaka kurslara gitmesi lazım. Ama yani bu damdan düşenin halini ancak damdan düşen anlar misalinde olduğu gibi yani evlenmeden önce yahut da evlendikten sonra çocuk sahibi olmadan önce kişi de çok ihtiyaç duymuyor yani. Çocuk yetiştirmenin o kadar zor bir şey olabileceğini zannetmiyor. Ama hiç olmazsa çocuklar daha küçükken anne babalar mutlak suretle çocuk yetiştirme konusunda güçlü ve bilinçli bir sürecin içerisine kendisini sokabilecek bir takım uzmanlardan tavsiyeler alması lazım ki ileriki yaş dönemlerinde sıkıntılar çoğalmasın. Şimdi 7 yaşındaki oğlu dinleyicimizin annesinin yapma kelimesine Tepkiyle karşılık veriyor ya kızıyor anneye ya bağırıyor yahut annenin bu yapma kelimesini hafife alarak dalga geçerek cevap veriyor dinleyicimiz 7 yaşındaki çocuğumda hatalarımı diyor, görüyorum şimdi ama 2 yaşındaki kızım abisi yokken yapma kelimesini uyguladığı halde abisi gelince abisine tabi oluyor o da aynı abisi gibi bana karşılık veriyor. Şimdi burada yapılacak şey şu, evet acısını çekiyoruz, o bir gerçek ama yapılacak şey şu, çocuk 7 yaşını geçmiş ise, 7 yaşını geçmiş olan bir çocuğa yapma şeklinde, dur şeklinde engellemeler, duygusal ve sözel engellemeler ile o çocuğu kurallar bilincine sokamayız. 7 yaşındaki bir çocuk artık aklıyla, eğiticilik ile ve öğreticilik ile, Davranış kalıplarının içerisine girer. Dolayısıyla yapma, etme, tutma değil 7 yaşındaki çocuğa akli olarak yaklaşmak lazım artık. Bu akli yaklaşmanın yeri ve adresi de istişare masasıdır. Çocuktan istediğimiz, çocuğun yapması gerekli olan sosyal kurallar çok abartmadan, çok çoğaltmadan, tek tek haftada bir yapacağımız istişareler içerisinde çocuğa aktarılması, ailenin diğer fertleri de birbirleriyle bu bilgi paylaşımını yaşaması, çocuğun itiraz edebilmesine fırsat verilmesi, itiraz edilmiş şeylerin yeniden çözüme kavuşması istişare masasında olması lazım. Dolayısıyla çocuk nerede, neyi, nasıl yapacağını istişare masasında görmesi lazım 7 yaşını geçmiş ise. Burada en önemli kıstas da şu, 7 yaşını geçmiş olan bir çocuğun önünde anne değil, Kural koyucu olarak baba durması ve görmesi lazım çocuk babayı görmesi lazım dolayısıyla babanın o dirayetli asaletli kendisi de kurallar bilinci içerisinde davranışlı haliyle çocuk e, kendi de kuralların içerisine kendini otomatik olarak sokabilmesi lazım. Yoksa 2 yaşındaki çocuğa davranış ve beklentilerimiz ile 7 yaşındaki çocuğa davranış ve beklentilerimizi aynı tutmamamız lazım. Birbirinden farklı bir sürecin içerisine sokmamız lazım. Bu bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 3077'ye gönderin. Her bir mesajınızın ücreti Vodafone ve Avea için 2.4, Turkcell için 1.8 liradır. Şimdi bir diğer dinleyicimizin mesajına geçelim vaktimizde ilerliyor değerli hocam bizim bu bilgilere ihtiyacımız var demiş bir dinleyicimiz benim lise 11. sınıfta okuyan oğlum 8. sınıfa giden kızım mı çok kıskanıyor hmm. bu durum çatışmalara kadar varıyor İkisi de çok başarılı taraf tutmamaya çalışıyorum bazen koruyucu davranmak zorunda kalıyorum koruyucu davranmak derken kızını 8. sınıfa giden kızını koruyor dinleyicimiz Yoksa kızım pasifize olacak diye korkuyorum. Altıncı sınıfa giden kızım ise tırnak yiyor. Ne yapmalıyım? Biz anne baba birlikte yazıyoruz demiş dinleyicilerimiz. Evet şimdi bu kısa 3-4 satırın içerisinde bile hemen hata aşağı yukarı ortaya çıkıyor. On birinci sınıfa giden bir oğlum var. Sekizinci sınıfa giden bir kızım var. Taraf tutmamaya çalışıyorum. Olmaz Taraf tutmanız lazım, taraf olmanız lazım. Anne babalık demek çocuklarına eşit davranmak ve taraf tutmadan yaklaşmak demek değil, hayır. Anne babalık demek belli taraflara belirli şekilde yaklaşmak demektir. Yani 11. sınıfa giden bir oğlunuz var, 8. sınıfa giden bir kızınız var ise 11. sınıfa giden çocuğunuz kardeşi için bir abidir. Onu tutmanız, onun tarafına geçmeniz lazım. Abilik statüsünü ona hissettirmeniz lazım. Sekizinci sınıfa giden kızınız abisiyle tartıştığı, kavga ettiği ve abinin kardeşiyle tartıştığı anlarda kız ne kadar bıdı bıdı bıdı bıdı, bıdı bir şeyler anlatıyor olmuş olsa da siz, kızım bir dakika suçlar mısın? Kızım bir dakika. Bir dakika kızım, ben şimdi abini dinlemek istiyorum. Önce abini bir dinleyeyim. Ondan sonra seninle konuşacağım diyerek abilik vurgusuna 8 yaşındaki çocuğa özellikle hissettirmek lazım ve o büyük olan da kendisine bu statünün verilmiş olmasından kaynaklanan hazlı yaşatmak lazım. Yoksa taraf tutmamaya çalışıyorum derken aslında taraf tutmuş oluyorsunuz. Neden? 11 ile 8. sınıfa giden iki çocuğunuzu aynı kefeye koymuş oluyorsunuz ve hatta bu satırların içerisinde bakın bir de şunu söylüyorsunuz diyorsunuz ki bazen koruyucu davranmak zorunda kalıyorum diyorsunuz. Tabi yani büyükten küçüğü korumak zorunda kaldığınız takdirde büyük kıskançlık krizlerini daha da artırır. Anne babaların kulaklarına küpe olur mu şu sözüm bilmiyorum. Genellikle küçük çocuklar korunmaya çalışılıyor. Ama küçük çocuk korundukça büyük kıskançlık duygusu daha da artar. Dolayısıyla Koruyucu davranmak değil, çocuklara adaletli davranmak gerekir. Adaletli davranmak ise çocuğun her yaş döneminde elde ettiği statüye göre o statüyü vererek olması lazım. 6 sınıfa giden kızım tırnak yiyor demiş dinleyicimiz. Tırnak yeme alışkanlığı çocuklarda bir duygusal yoksunluğun işaretidir çok defa. Bunu mutlaka bir uzmanla görüşmekte fayda var. Yahut değer eğer çözebiliyorsanız, Altıncı sınıfa giden çocuğunuzun acaba neyden etkilendiğini bulmanız lazım. Ama ben size küçük bir tiyo vereyim. 6 sınıfa giden kızınız ile sekizinci sınıfa giden kızınız arasında muhtemelen bir buçuk iki yaş fark var. İkisi de kız çocuğu ve ikisi bir buçuk iki yaş arayla dünyaya geldiği için anne bu iki kız çocuğu arasında dengeyi tam kuramamış olabilir. Neden? Çünkü büyük hala emme dönemindeyken küçük dünyaya geldi Anne hangisine nasıl davranacağını çok kestiremediğinden dolayı belki de bu çok muhtemel ve olan şey küçük kız bu arada ezilmiş olabilir duygularına tam karşılık bulamamış olabilir bu konuya birazcık yoğunlaşmakta fayda var iki çocuğun yaş aralığı iki yaş olduğu için bunu söylüyorum. Şimdi bir sonraki dinleyicimizin sorusuna geçmeden önce bir ara verelim reklam arası. Ondan sonra sorularımıza devam edelim. Bu çefende çocuk deyip geçmeyin devam edecek. <gülüyor> Bu çefende çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. <gülüyor> Benim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz Burç FM'deyiz çocuk deyip geçmeyin isimli programdayız çocuklarımızı konuşuyoruz gönderdiğiniz soruları yanıtlamaya çalışıyorum bir sonraki dinleyicimizin sorusuna geçiyoruz Selamün aleyküm hocam benim 3.5 buçuk yaşında ve 3 aylık iki oğlum var birinci sorum büyük oğlum hiç kimseyle hiçbir şeyini paylaşmak istemiyor ve çok agresif davranıyor kızınca da ağlamaya başlıyor bunun için ne yapmalıyız? İkinci sorum kardeşini çok öpüyor, yanaklara devamlı tahriş oluyor, fazla bir şey diyemiyoruz, kardeşine zarar vermesinden korkuyoruz. Bunun için ne yapmalıyız demiş dinleyicimiz. Şimdi üç buçuk yaşındaki çocuklar, 3- üç buçuk yaşındaki çocuklar minik ergenlik dönemini yaşamaktadırlar. Nedir minik ergenlik dönemi? Bu yaşlardaki çocuklar kabiliyetlerini yeni yeni keşfettikleri için ve sosyal hayata atılacakları için bir süre sonra böyle agresif davranışlar hırçınlıklar, söz dinlememekler ve kendi buyruğu şeklinde hareket etmeler çok sık görülür. O yüzden dinleyicimizin birinci sorusuna şu cevabı veriyorum. Oğlunuz mini ergenlik dönemindedir muhtemelen ve hırçınlıkları ve ağlamaları ve agresiflerini tebessümle karşılayın. Bırakın ağlıyorsa ağlasın, bırakın hırçınlık yapıyorsa yapsın. Bir şeyi istemek ve hiç kimseyle hiçbir şeyini paylaşmama konusunda bırakın ne yapmak istiyorsa yapsın bu bir dönemdir bir süre sonra geçecek bakın size birazcık teselli olması açısından bu dinleyicimize teselli olması açısından bir başka dinleyicimizin mesajını okuyayım selamun aleyküm balıkesirden Mustafa demiş dinleyicimiz yaşım 31 iki kızım var birisi 4 aylık sorunsuz bir kız biri Sümeyye 3 yaşını doldurdu bizi endişelendiriyor ''Haddinden fazla inatçı, sinirli, huysuz, ne yapacağımızı şaşırdık.'' Bakın bir önceki dinleyicimizin de 3,5 yaşındaki oğlu, o da aynı şeyleri söylüyor. Sinirli, huysuz, agresif, her şeyi ağlayarak istiyor. ''Ne yapacağımızı şaşırdık.'' Sürekli ağlıyor. ''Zaman zaman bağırarak, korkutarak eğitmek zorunda kalıyorum.'' Demiş burada dinleyicimiz. ''Uygun yol değil ama başka çare bulamıyorum.'' o yüzden akşam işten gelince yanıma gelmiyor alt katta annem oturuyor onun yanında gündüzleri gündüzleri hep sokakta oynuyor enerjisi sarf etsin diye akşam annesi çağırıyor eve gelmeyeceğim seni sevmiyorum diyor annesine git buradan diyor eve getiriyoruz adeta anırıyor ne yapacağımızı nasıl eğiteceğimizi bilemiyorum nasıl bir yol izleyebiliriz İnatçılık, huysuzluk sinirlilikten nasıl kurtarabiliriz Bilinçli olarak yaptığı bir durum var. Eğer ki istemediği bir şey yapmasını istediğimiz durumda ağlıyor ve diyor ki ağlarsam alt katta oturan babaannem ağlamalarımı duyar kıyamaz ve yanıma gelir. Beni alır diyerek kendi de itirafta bulunuyor demiş ve babaanne de ağlamaları duyuyor ve gerçekten geliyor. Bir dediğini iki etmiyor ona da bağırıyor babaanne bağırmasın diye isteklerini yapıyor. Bakkalımız var her şeyini veriyorlar bu yüzden yemek yediremiyoruz sokaktan getiremiyoruz akşamları eve getiremiyoruz ne yapabiliriz demiş dinleyicimiz. Şimdi bu dinleyicimizin de yani minik ergenlik döneminde bir çocuğu var yalnız birinci sorudaki dinleyicimizden birazcık farklı bunun durumu yani baba çalışıyor ve biraz çocuğuna karşı sert davranıyor durdurmak için istemesem de diyor sert davranıyorum. Şimdi sert davrandığınız çocuk sertleşir ve sizin yüzünüzde çırmalar ve size karşı agresif olur. Hele ki bu çocuk mini ergenlik döneminin en doğal sürecinde biraz huysuz ve agresif ise siz bu dönemde çocuğun üstüne gidiyorsanız o takdirde yenemezsiniz. Yani ben hiçbir anne baba görmedim ki şimdiye kadar çocuklarının minik ergenlik 3-3,5-4 yaşına gelen o döneme 3 ile 4 arasındaki o dönemde çocuğunu yenebilmiş olsun. Böyle bir anne baba yok dünyada. Ha yenidim derse çocuğunu şöyle yenmiştir, çocuğunu mahvetmiştir, bitirmiştir yani. Yoksa o dönemde çocuklar yenilmez kolay kolay. Ne kadar bağırırsanız bağırın, ne kadar agresif davranırsanız davranın çocuğunuzu sertleştirirsiniz. Şimdi çocuk dışarıda oynasın, enerjisini atsın diye anne dışarıya gönderiyor. Öyle bir şey yok aslında yani enerjisini atsın, biraz rahatlasın falan. Onun için dışarıda akşama kadar oynuyor böyle bir şey olmaz. Çocuk eğer annenin eğitiminden 3 yaşındaki çocuk annenin eğitiminden uzak kalıyor ise o çocukta bir başka problemlerden bahsetmek lazım ki zaten çocuk anne eve gel diye seslendiğinde gelmiyorum seni sevmiyorum diye sesleniyor. O takdirde bu cümleyi dikkate alması lazım anne de baba da görünen manzara şu ki çocuk duygusal bir takım kırılganlıklar yaşamış içerisinde bir şeyler bu evde yolunda gitmemiş. Anneye karşı muhtemelen tepkiler oluşmuş babaya karşı muhtemelen tepkiler oluşmuş çocuk anne ve babasından kendisini savunmayı öğrenmiş muhtemelen ve ondan dolayı da evin içerisinde çocuk tadı kaçırıyor huzursuzluklara neden oluyor. anne evin içerisinde her şeyi yapmaya çalışıyor bakkalımız var orada çocuğun her istediği yerine geliyor tüm bunlar tamamen bir yıkıcılık. Yani çocuğun bakkalda her istediği yerine geliyor, markette her istediği yerine geliyor, babaannesi geliyor, çocuk ağladıkça babaanne ona kendini yarandırabilmek için ya da susturabilmek için bir takım şeyler veriyor. Bunlar tam bir kaos. Yani çocuk yere attıkça kendisini eğer çocuğun ağzına çikolata geliyor ise çocuk yere daha hızlı atmasını öğrenir kendisini. Yani çocuk bağırdıkça anne baba yeniliyor ise ona onun karşılığında da bir aman oğlum gel sana şeker vereyim deniliyorsa çocuk bunu suistimal eder. Daha doğrusu bunun iyi bir şey olduğunu zanneder. Dolayısıyla çocuğun agresif ve hırçın davranışları konusunda bir kök problem bilinmesi lazım. Çocuğumuz niye böyle? Şimdi o çocuğu niye öyle olduğu da radyo mikrofonlarından anlaşılır bir durum olmaz. Ancak bir uzman eşleri aile yaşantısını ve çocuğun o geçmiş dönemlerde neyle maruz kaldığını görecek, hissedecek, anlayacak ve ondan sonra anne babaya çözümler üretecek yani. Dinleyicimizin bu dönemini çocuğunu dikkate almasını tavsiye ediyor ve bir uzmanla mutlaka görüşmesini tavsiye ediyorum bu dinleyicimize. Efendim bir önceki dinleyicimizin ikinci sorusuna da bakalım. 3,5 yaşındaki çocukları 3 aylık oğlunu Devamlı öpüyor, kokluyor. Bu aslında şu şekilde de algılanabilir dinleyeceğimiz açısından. Çocuk yeni doğan çocuğa sevgi gösterilerini sunarken anne babasını muhtemelen taklit ediyordur. Anne babası onu nasıl seviyorsa, 3 aylık çocuğu, canım, cicim, ay ay ay diye seviyorsa çocuk da aynı şekilde ona yaklaşmaya çalışıyordur. Aslında şu anda bir yoklama dönemi yani çocuk annenin yaptığı gibi çocuğa, kardeşine yaklaşıyor. Aslında ne olduğunun çok farkında değil bilincinde değil bu dönemde çocuğu çok ürkütmemek lazım. Evet doğru bir şeyler söylenilir çocuğu yeni bebeğin yanından uzak tutulmaya çalışılır ise daha krizli bir döneme girilebilir. O yüzden burada anne babanın tutumu şu olması lazım çocuğa bebeğe karşı küçük bebeğe karşı çok da ilgi ve alakayla çok çok fazla bir ilgi alakayla görünmemek lazım. Bu şu anlamada gelmesin. Ilgi ve alakanızı kesin anlamına değil. Hayır doğa süreç içerisinde çocuğunuzu sevin okşayın büyüğü de sevin okşayın ama küçüğü sevdiğim için büyüğü seviyorum imajını da oluşturmayın. Çocuğu kardeşinin yanından itmeyin sakınmayın kenara doğru çekmeyin. Bu kriz, kıskançlık daha da ilerleyebilir. Bu yazıp bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 30.77'ye gönderin. Her bir mesajınızın ücreti Vodafone ve AVA için 2.4, Turkcell için 1.8 liradır. Efendim bir sonraki dinleyicimiz Avusturya'dan merhabalar demiş, Avusturya'ya merhabalar. Evet. İki oğlumuz var 6 ve 3,5 yaşlarında. Şimdi 3,5 yaşındaki çocuk dedik minik ergenlik dönemi. Bakalım sorunumuz nasılmış. 3,5 yaşındaki oğlum çok güzel konuşabildiği halde bazen bebek gibi konuşmaya çalışıyor. Sebebi ne olabilir? Endişelenmemiz gerekir mi? Eğer çok güzel konuşabildiği halde bebek gibi konuşuyor ise ortada bir sorun var demektir. Çocuk şöyle söyleyeyim. Biz buna psikolojide, pedagojide gerileme diyoruz. Çocuk örneğin 8 yaşındadır. Bazen biberonla yemek yemek ister, mama içmek ister. 3 yaşındaki veya 2 yaşındaki kardeşi gibi yani. Bu şu anlama gelir. Çocuğun en son mutlu olduğu dönem, anne babasından en son haz aldığı, keyif aldığı döneme bilinçaltı gider ve o dönemi yaşamak ister. Çocuk 8 yaşındadır. ...ama bir yaşında iki yaşında... ...annesi çok ilgi göstermiştir... ...çok sevgi göstermiştir... ...o sırada çocuk biberonla yemek yiyordur... ...sekiz yaşında olmasına rağmen... ...biberonu ister çocuk tekrar... ...ama o biberonu istemesi... ...şu anlama gelir... ...aynı o dönemdeki sıcaklığı istiyorum ben... ...dolayısıyla... ...üç buçuk yaşındaki çocuk... ...bebek gibi konuşuyor ise... ...muhtemelen bebeklik dönemindeki... ...sıcaklığı ilgiyi şu anda... ...arıyor... O dönemdeki gibi olmaya kendisini taklit ederek göstermeye çalışıyor ki annesi de aynı sıcaklığı babası da aynı sıcaklığı göstersin. Evet endişelenebilir, çok ciddi bir endişe olmasa da endişelenebilir. Bir uzman desteği alınması lazım bu konuda. Yine üç buçuk yaşındaki oğlum eğer istediği bir şey olmazsa konuşmuyor ve ıh diyerek kızarak agresif bakışlarla cevap veriyor. Kendisini yatıştırmamız uzun zaman alıyor ne dersiniz? Hayır eğer çocuk gerçekten bir iktidar mücadelesi yaptığını öğrenmiş iseniz istediği olmadığı zaman ağlıyor kendini yere atıyor kafasını duvarlara vuruyor ise kayıtsız bir sabır içerisinde tebessüm içerisinde o bekleyin yani onu. Onu ikna etmeye çalışmak gönlünü almaya çalıştırmak yatıştırmaya çalışmak oldukça yanlış olur. Evet, bunu da burada hemen hatırlatalım. Bu bir çünkü iktidar mücadelesinin içerisine giriyor. Görüşlerinizi, isteklerinizi bizimle paylaşın. Bulç yazık bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 3077'ye gönderin. Evet, sorularımıza devam edelim ki önümüzde baya birikmiş sorular var. 17,5 aylık oğlum lokmaları tüm tüm yutuyor ya da damağında eziyor. Çiğnemeyi henüz öğrenemedi. Geç mi kaldık ne yapmalıyım? Normalde çiğnemek öyle... Öğrenilecek bir davranış değil kendiliğinden gelişen bir davranıştır yani çocukta da dişler çıkmaya onun için tek tek çıkar zaten dişler çıkmaya başladığı sırada ön dişler kesiciliğini öğrenir çocuk kendiliğinden gelişir çünkü bu sonra arka dişlerle birlikte çocuk kendi ağzına giren cisimleri çiğnemeye başlar şimdi 17,5 aylık bir çocuğun dişleri tam dolmamıştır ağzının içerisinde yani eğer bir hekimle görüşülür ise bir fayda var. Çünkü normalde böylesi bir şey çok alışılmış bir şey değil. Yani acaba dişlerinde bir sorun olabilir mi? Yahut da annenin verdiği gıdalarda da bir şey olabilir. Yani birazcık daha yumuşak mı veriyor acaba? Çok yumuşak gıdalar çocukların dişlerini kullanmamasına sebep olur. Halbuki birazcık daha sertleştirilebilir. Örneğin bir ekmek almış olsa ağzına çocuk diyelim ki. O ekmeğin dış kısmını kabuk kısmını almış olsa onu yutamaz öyle. Yani otomatik olarak ısırması lazım onu çocuk. Yahut da başka sert dişiyle çiğnemesi lazım gelen gıdalar verirse çözüme kavuşturulabilir. Ama ben bunun bir ile de mutlaka görüşülmesi kanaatini taşıyorum. Acaba başka problemler olabilir mi? Bir sonraki dinleyicimiz. Hocam benim 26 aylık kızım var sütten kesmek istiyorum tavsiyenizi bekliyorum demiş. Şimdi 26 aylık bir çocuğun sütten kesilmesi... Evet çocuk sütten kesileceği sırada anneyi daha çok ister. Anneyi daha çok emmek ister. Çünkü artık bedeni büyümüş, anneden aldığı süt azalmış ve doymadığı için devamlı olarak anneyi isteyecektir. Şimdi sütten kesmenin sürecini şöyle yaşatmakta fayda var. Önce gündüzleri sütten kesmek lazım çocuğu. Çocuk ne kadar anneden süt istiyor olursa olsun anne sütü vermemesi lazım. Ama 26 aylık şöyle söyleyeyim. Hemen birdenbire bütün gün boyunca kesmeyin, günde belirli saatlere denk getirmeye çalışın. Yani ya bir ya ikiye, daha sonra da bire düşürün, daha sonra da gündüz saatlerinde süt vermemeye çalışın. Ondan sonra akşam saatlerini yine kesmeye çalışın. Süt istediği sıralarda çocuğunuzun karnının acıkmış olduğu ihtimalinden yola çıkarak onu doyurmaya çalışın bu bir... İkincisi de süt istediği sıralarda, anne sütü istediği sıralarda da çocuğunuzun duygusal bir eksikliğinin oluştuğunu da hissetmeye çalışın. O duygusal eksikliğini de gidermeye çalışır iseniz bu iki koldan da hareket ederek o takdirde çocuğun size yönelmesini de azaltacaksınız. Yani çocuk sizden gündüzleri süt istedi. Acaba düşünün uykusu var onun için mi süt istiyor sizden? Efendim bir şeye mi kızdı onun için mi? Bir şeyden mi korktu onun için mi? Bir isteği olmadı onun için mi? Yani duygusal bir kısımdan kaynaklanan eksiklikten dolayı da yöneldiği için çocuklar annesine acaba böylesi eksiklikler mi var şu anda diye düşünüp o eksiklikleri gidermesi lazım anne. Bir, eğer o da o yoksa o takdirde anneden sütü istediği sırada acaba çocuğum acıktı diye düşünüp Anne ona göre çocuğun karnını doyurmayı ihmal etmemesi lazım hemen onun damak tadına hoş gelecek bir takım işte gıdalar verilmesi lazım hemen şunu da hatırlatmakta fayda var sütten kesilecek olan çocuk sık aralıklarla yani öğün beklemeden sık aralıklarla ve yumuşak gıdalar ile tatlandırılmış tatlı gıdalar ile çocuk beslenmesi de fayda var ki annesine o yönelmeyi birazcık azaltsın öğün araları Yapılmamasında fayda var. Yani çocuk sabah saat 8'de 7, 1'de işte saat 1'de yiyecek öğlen yemeği. yahutta da 1'de yedi saat 6'da 7'de yiyecek diye düşünmemek lazım. Her iki saatte bir, her bir saatte bir çocuğun karnı bu dönemde doyurulmasında fayda var. Annenin sütünü bıraksın diye. Şunu sakın yapmayın. Yani yapılan en yanlış, en anlamsız davranışlardan bir tanesi. Evet çocuk sütü bırakır ama... Böylesi bir şey yaptığınızda o takdirde çocuk ruh sağlığı için iyi değil. Anne göğsüne biber sürüyor, bir şeyler sürüyor vesaire. çocuktan tiksindittiriyor. Halbuki iki sene boyunca en sıcak, en sevgi aldığı bir şeye karşı tiksinti uyandıttırmak çocukta veya acı hissi uyandıttırmak doğru bir şey değil. Görüşlerinizi, isteklerinizi bizimle paylaşın. Bulç bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 3077'ye gönderin. Bir sonraki dinleyicimiz Adem Bey bizim iki tane çocuğumuz var 14 yaşında oğlumuz ve 8 yaşında kızımız var sizi dinledikten sonra şunu fark ettim bunu eşimle paylaştım biz çocuklarla konuşmuyoruz yemeğini ye dersini çalış odana git ve çalış senin hiç dersin yok mu sürekli bu ve benzeri şeyleri söylediğimi fark ettim onlarla nasıl ilgilenebilirim bir de sürekli para istiyorlar bunun sınırı nedir arkadaşlarının çok para harcadıklarını söylüyorlar Elimizden geldiği kadarıyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bize fikir verebilirseniz seviniriz. Önerileriniz bizim için çok önemli demiş dinleyicimiz. Evet sizi dinledikten sonra şunu fark ettim diyor. Biz çocuklarla konuşmuyoruz. İlk önerim çocuklarınızla konuşun. Ve konuşmayı unuttuk diyorsanız. Evet doğru. Anne babalar çok defa çocuk yetiştirirken. Çocuklarıyla konuşmadan sadece yönerge vererek odana git otur kalk şimdi şunu yap bunu yap falanı çok ön plana çıkartıyorlar. Halbuki çocuğun ona değil doyasıya annesiyle sohbet etmeye ihtiyacı var. Bu dinleyicimize çok da uzatmadan şunu söylemek isterim ki önce mutlaka bir kendileri uzmanla görüşsünler. Kendi içlerinde o konuşabilme ve hissedebilme ve çocuklarına baraj oluşturan önüne bariyer oluşturan duygular ne ise ilk önce bir uzman yardımıyla o silinip süpürülmesi lazım biz ki buna sekine hissedebilme yahut da sakinlik eğitimi diyoruz bir uzmandan bu sürecin içerisine girmelerini tavsiye ederim para konusuna gelince çocuklar burada şunu fark ettim bu dinleyicimizin mesajında bu çocuk aidiyet duygusunun yoksunluğu da var bu mesajın içerisinde çünkü arkadaşlarının çok para harcadığından bahseden bir çocuk aidiyet duygusuyla arkadaşlarına doğru yönelmiş demektir dolayısıyla anne baba burada çocuklarına oluşturamadığı bir aidiyet duygusunu da hesaba katmaları lazım aidiyet duygusu nedir hocam o konuyla alakalı internette geçtiğimiz haftaki programı dinlemelerini tavsiye ederim o hafta geçtiğimiz hafta güven duygusu ve aidiyet duygusunun oluşturulmasından bahsetmiştik. Şimdi çocuklara para verme konusunu deşelediğimizde karşımıza çıkan manzara bu. Çocuk başka bir gruba kendine ait hissediyorsa o gruptaki davranışları benimser. Oradaki çocuklar çok para harcıyor ise kendisi de çok para harcamak ister. Az para harcıyor ise kendisi de az para harcamak ister. Anne baba çocuklarına harçlık verme konusunda illa bir harçlık vermek zorunda değildir anne baba. Ya Çocukların ihtiyaçlarını karşılaması lazım yani çocuklar eğer bir günlük oy olarak örneğin alınacak şey nedir bir işte içecek istiyorum anne tamam o zaman içecek parası verilmesi lazım çocuğa al sana 5 lira veriyorum çünkü çocuk 8 yaşında kızımız 14 yaşında oğlumuz var diyor yalnız burada hemen düzeltme yapayım 14 yaşındaki bir çocuk artık delikanlı olmuştur yani. O ihtiyaçlarından daha ziyade haftalık karşılıklar alması lazım. Bu söylediğim daha çok 8 yaşındaki kız için geçerli olabilir belki. Eğer 7-8-9 yaşlarındaysa çocuğunuz o takdirde ihtiyaçları neyse o size söyler siz de o kadar para verirsiniz. Geri paranın üzerine getirir. İhtiyaç karşılama şeklindedir bu. 14 yaşına girmiş ise çocuk o takdirde haftalık ona mutlaka para vermek lazım. Hatta haftalıktan daha Keyifli olan şey de belki iki günde bir veya işte günlük olarak karşılık verilmesi gerekir. Ne kadar verilmesi lazım? O çocuğun bulunduğu sosyal çevreden çevreye, çocuğun bulunduğu ortamdan ortama değişir. Onun için şu kadar vermek doğrudur demek yanlış olur. Bazı çocuklara haftalık 5 YTL verirsiniz örneğin. Yeter de artırır bile. Ama bazı çocuklar var ki yani 10 lira da verseniz, 20 lira da verseniz Bulunduğu sosyal çevre itibariyle ya da anne babanın ekonomik durumu itibariyle çok da uygun olmayabilir. Ancak eğer bir süreç eğitimi isteniliyor ise yani çocuklarda para harcaması konusunda da bir eğitim isteniliyor ise aidiyet duygusuyla beraber olacak bir şey yalnız bunu söyleyeyim. O takdirde 14 yaşındaki bir çocuğa iki günde bir örneğin işte 3 ya da 5 euro civarında bir Para verilebilir çocuk o parayı harcadıkça da anneden gelir tekrar alır haftalık olarak da yine 10-15 euro civarında bir para verilebilir 14 yaşındaki bir çocuğa ama dediğim gibi burada önemli olan çocuğa para vermek değil çocuğun o parayı hangi ihtiyaçlarına kullanacağı konusunda yeteneklerini kazandırmış olmak önemli o konuları da önümüzdeki haftalarda girmek istiyorum aslında önemli bir konu. Ama şu anda vaktimiz doldu. Evet bugünlükte yayınımız bu kadar idi. Haftaya salı günü saat 11'i gösterdiğinde lütfen Burç efendim de çocuk deyip geçmeyin de olalım. Eş, dost, akraba, konu komşumuzu da haber verelim ki çocuk terbiyesi sadece bizim yetiştirdiğimiz çocuklarla olmuyor. Yetiştirdiğimiz çocuklar komşudan negatif tesir alıyor ise o takdirde bu iş yanlış gidiyor demektir. Efendim haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.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 Çocuk geçmeyin her salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de radyonuz Burç Efendi.